Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Kardeşlerim Bugün 29 Ağustos 2015 Cumartesi Bugünkü dersimizin konusu İfrat ve tefrit nedir? Hani herkes duyuyor şimdi. ifrada gitti, o, bu adam tefritte. İfrat, tefrit herkes kullanıyor da bunun manası ne? Evet. İfrat ve tefridi. Lügat kitaplarını açıp baktığımızda söz veya işte haddi aşmak, aşırı gitmek anlamına gelen ifrat, ahlaki bir kavram olarak Ahlaki davranışların kaynağı olan psikolojik yeteneklerin işleyişinde İrtidal noktasının ilerisine geçen sapmalar demek İfrat da olsa, tefrit de olsa demek ki ikisi de neymiş? İki uçtaki sapmaymış İfratın karşılığı tefrittir İfrat söz ve fiillerde ileriye gitmek Tefrit ise gevşeklik ve ihmalkar davranmak. Çabuklukta çok geri kalmaktır. Dinimizde ifrat ve tefritin yani iki zıt uçtaki aşırılığın yeri yoktur. Dinimiz orta yol, yolda olmayı emreder. Orta yolda olmakta nedir? Kur'an ve sünnetle İktifa etmektir. Allah subhanehu ve teala neyi emrettiyse emrettiği kadar yapacaksın. Değişmeyeceksin. Şöyle miydi böyle miydi? Peygamber aleyhissalatü vesselam neyi getirip gösterdiyse onunla iktifa edeceksin. Kolaylık gösterdiyse onun gösterdiği şekilde kolaylığı icra ve ifa edeceksin. Kendi kendine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermediği kolaylıkları dine adapte etmeye çalışmayacaksın. Yani birincisi ince eleyip sık dokumak, ikincisi o olduğuna göre bu da olur demek. Evet. İmam Bey Hakkî'nin Rahimahullah sünenindeki bir hadiste işlerin hayırlısı vasat olanıdır buyrulmuş. Yani خَيْرُ الْاُمُورْ اَوْسَتُهَا خَيْرُ umur اَوْسَتُهَا Yani işlerin hayırlısı orta olanıdır. Nedir işlerin hayırlısı? Allah Azze ve Celle'nin şunu yapın dediği, Allah Azze ve Celle'nin şunu yapmayın dediği, Allah Azze ve Celle'nin Resulü'nün de gösterdikleridir. Orta olan budur. İnsan ne yapar? İnsan dinini kendi kendine zorlaştırır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana bugün ne sorarsanız sorun cevap vereceğim dedi birisi kalktı bir şeyden sordu birisi kalktı bir şeyden sordu birisi de kalktı benim dedi babam kim ve subhanallah sen şimdi 40 yaşından sonra babanın kim olduğunu öğrensen değiştirecek misin babanı? Değiştirmeyeceksin. Bunu sormanın ne alemi var? Anladın mı? Yani işte orta olmayan, işe yaramayan boş şeyler bunlar. Soracaksan ya dünyaya ait meselelerle ilgili bir soru soracaksın ya ahirete müteallik meseleyle Alakalı bir soru soracaksın. Süleyman Aleyhisselam'ın karıncası erkek miydi, dişi miydi? Ne yapacaksın? Evlendirecek misin onları? La havle ve la kuvvete illa billah. Evet kardeşler. <gülüyor> vasat, vasat, ifrat ve tefritten uzak. Orta yol demektir. Hani kibrit kutularımda da bazı yazar vasati 40 çöp demek ortalama 40 çöp, 42 de olur, 35 de olur, 33 de olur. Ortalama. Evet kardeşler, ifrat normalden fazla, tefrit ise normalden az demektir. Mesela. Haddinden çok fazla uyumak ifrattır. Uyumak helal. Ama haddinden fazla 15 saat uyursan bu ne olur? İfrat olur. 1-2 saatle yetinerek çok az uyumak da nedir? Tefrittir. Bak ikisi de uyumak. Birisi ne yapıyorsun? Şişinceye kadar uyuyorsun. Birincisi de, ikincisi de ruh gibi geziyorsun uykusuzlukta İkisi de ne yapılmış İslam'da hoş görülmemiş evet doyduktan sonra bile ihtiyaçtan fazla yiyip içmek israftır nedir ve ifrattır birkaç lokma ile yetinecek şekilde çok az yemek ise tefrittir adam ne yapar falanca yerim feşmanca yerim ee, ne yapmasın ya bağlamasın diye iki lokma yer, üçüncüyü yemez. Sanki Allah haram kırmış, kılmış. Rejim yapar. Ya rejim yapacağına Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği üzere Hazreti Davud Aleyhisselam'ın orucunu tut, bir gün ye, bir gün oruç tut. İşte güzel bir vücuda ne yap? Sahip ol ve Allah'ı razı et. Evet. Kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orta yolu bize şu şekilde tarif ediyor hadislerde. İnsanoğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Aslında insanın hayatını devam ettirecek kadar birkaç lokmayı yemesi kafidir. Birkaç lokmayı yerse adam ne yapmaz? Nefes alıp verir, hayati fonksiyonları ni icra eder ama ne yapamaz cihada gidemez onla çünkü bir iki lokma ölmeyecek kadar ne yapar bir iki lokma yer. Bu bir iki lokmayla hayatını idame ettirebilir, sürdürebilir ama içinde bulunduğu şartların ağırlığından dolayı bunu yapamıyorsa, hiç olmazsa midesinin üçte birini yemeye, üçte birini suya ayırsın, üçte birini de nefes almasına imkan verecek şekilde ayarlasın. Bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Bize herkesin yapabileceği en ideal bir durumu ortaya koyuyor. Onun bu şekilde davranması yani, Midesini üçe ayırması rahat bir hayat sürmesini sağlar buyuruyor. Bu hadis Tirmizi'de ve İbn Mace'de var. <gülüyor> evet. İfrata kaçarak gücünün yetmediği şekilde ibadet etmeye çalışmak. Mesela geceleri hiç uyumadan ibadet etmek, gündüzleri hep oruç tutmak, hanımından uzak kalmak onunla teşrik mesaide bulunmamak, et, süt ve bal gibi gıdaları takvalık olsun diye hiç yememek, iyi ve takvalı bir Müslüman olmak demek değildir. Şimdi bakıyorsun, Kur'an ve sünnetle amel eden kimseler ne yapıyorlar? Allah Azze ve Celle'nin kendilerine inam ve ikram ettiği her türlü helal gıdayı yiyorlar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle yetinmeyen kişiler Allah azze ve celle'ye daha çok yakınlık olsun diye ne yapıyorlar? Bir tane kuru hurmayla, bir kuru üzümle, bir zeytinle 40 gün 40 gün erbayin çıkarıyorlar. Yani aç kalıyor 40 gün. Bir habbe yiyor, 40 gün oruç tutuyor. Sadece su içiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmadı buna davet etmedi sahabe-i kiram da böyle yapmadılar evet aç kalmak Allah için aç kalmak dinimizde var oruç tutmak da zaten nedir aç kalıp vücudi fonksiyonları Allah Azze ve Celle'nin emri üzere harekete geçirmektir fakirin fukaranın halini anlamaktır ama kendini gerçekten Ölmeyecek ruh gibi yaşayacak şekilde azıcık bir iki lokma ile yetindirip kendine zulmetmek demek değildir. Evet, iyi bir Müslüman olmak için her helal olandan yeteri kadar faidelenerek hayatını meşru daireler içinde sürdürmek gerekir. Allah Azze ve Celle'nin Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah Azze ve Celle onu ne yaptı bize e, dünyevi ve uhrevi e, numune olarak gösterdi bulunca iki tane koyun budu yiyordu yemiyor muydu hadislerde yok mu? İki koyun budu ama bulamayınca da elini kaldırıyordu ne yapıyordu? Ya Rabbi senin ikramına inamına muhtaçım diyordu Allah'tan istiyordu bulunca yiyeceksin bulmayınca Allah'tan isteyeceksin Bulmak için helalinden çaba sarf edeceksin. Evet kardeşlerim, her iki aşırı ucun ortası ise itidaldir demiştik. Yani ne böyle inceleyip sık dokuyacağız, efendime söyleyeyim iğnenin yurdusundan geçirmeye çalışacağız. Ne de ya Allah buna ne yapmış, önünü açmış, bu da olur, bu da olur, bu da olur demeyeceğiz. Ne gösterildi, ne emredildi, ne farz kılındı, ne sünnet kılındıysa onunla ittifa edeceğiz. Evet. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve de kendi sünnetinde ifrat ve tefriti bize ne yapmışlar? Yasaklamışlar. Dengeli davranmamızı emretmişler. Evet. Rabbimiz Celle ve Ala Kehf Suresi 28. ayeti kerimede mealen bize şöyle buyuruyor. Bizi anmasını kendisine çeşitli vesilelerle imtihan ederek unutturduğumuz, gaflet içinden çıkamayan ve işi aşırılık, dinde ifrat ve tefrite düşmüş olan kimseye de itaat etme. İtaat kime? Allah'a, Resulüne, Allah ve Resulüne itaat ettiği müddetçe bizi yönetenlere ve alimlere. La ta'ata li mahlukin fi ma'siyeti'l-halik. <gülüyor> Allahu azza ve celle isyan edilen yerde, emredilen yerde mahlukata itaat yok. Yani burada bizim kime itaat edeceğimiz, kimin sözünü tutacağımız sarahaten ne yapılmış, ee, belirtilmiş. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ibadetleri, taatları nasıl yapacağımızı bize gösterdi. Ama biz Resulullah gibi değiliz Aleyhisselatü Vesselam. Öyle haller vardı ki o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi şahsına münhasırdı. Mesela visal orucu tutmak. Arka arkaya hiç iftar etmeden birkaç gün oruç tutmak. Sahabe-i Kiram, Radvanullahi Teala Aleyhim Ecmain, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görüyorlardı, oruç tutuyor, imreniyorlardı Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı, onlar da oruç tutmaya çalışıyorlardı. Resulullah buyuruyor da vesselam, ben sizin gibi değilim, beni Rabbim yedirir ve içirir. Bu bir nedir? İkazdı sahabe-i ama sahabe kiramın gençleri yeni yetmeleri... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine neyi ikaz ettiğini biliyorlardı. Gene Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yapıyor diye yapmaya çalışıyorlardı. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Eğer dedi ben Allah Azze ve Celle'ye söz verdim. Ay bitinceye kadar visal orucu tutacaktım. Eğer yeni ay görülmemiş olsaydı ben orucumu ne yapacaktım? Devam ettirecektim. O zaman görecektiniz siz gününüzü. Hadi bir gün yemedin, iki gün yemedin ama beş gün insan ne yapamaz? Açlığa, susuzluğa dayanamaz. Resulullah dayanır. Allah'ın Resulü kendisinin böyle olduğunu ne yapıyor? Bizzat bildiriyor. İşte bakın ifrat ve tefrit daha sahabe-i kiram efendilerimiz zaman pek tefrit demeyelim de ifrat başlamış ama neden Allah Azze ve Celle'ye daha çok yakın olmak için ama Allah Azze ve Celle'ye isyan ederek değil Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a muhalif olarak değil bizim kötü gördüğümüz kendisinden çekinilmesini istediğimiz ifrat ve tefrit Kur'an'a ve sünnete muhalif olarak icra ve ifa edilen evet misal orucu nedir? Resulullah'a haslı sahabe-i kiram Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a olan muhabbetlerinden dolayı ne diyorlardı? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in günahı yok. O böyle ibadet ediyorsa biz daha çok ibadet etmeliyiz. O bunu yapıyorsa biz de yapalım. Evet. Ayrıca pek çok ayette israf ve cimrilik yasaklanarak yapılan her türlü harcamalarda da dengeli olmak istenilmiştir Rabbimiz Celle ve Aleyh İsra suresi 26 27 ve 29 ayetlerde bu konuya açıklık getirecek olan ifrat ve tefri tefri sebebiyet verecek olan davranışları açıklar ve bu şekilde buyurur yakınlarına Yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Sakın saçıp savurma. Bak hakkını ver, Saçı, sakın saçıp savurma. Sahabe geliyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'a, Ya Resulallah ben istiyorum ki Allah Azze ve Celle yoluna malımı tasadduk edeyim. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şu kadar mı diyor tasadduk et? Bu kadarı diyor kalsın. Sen ister misin diyor kendi çoluğun çocuğun ve diyor yakınların başkalarına el açsın. Bak tasadduk Allah'ın emri. Ama Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bir kişinin malından neleri tasadduk edeceğini ne yapıyor? Ne kadarını tasadduk edeceğini gösteriyor. E sen Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı dinlersen kurtulmuş olursun. Dinlemezsen bütün malını tasadduk edersin. Oğlun, çoluğun, çocuğun sana söver. Allah belasını versin. Malı tasadduk etti de bizi namerde muhtaç bıraktı. Öyle değil mi? Sen düşünmüyorsun buna ama Resulullah aleyhisselatu Vesselam biliyor bunun böyle olacağını. Şu kadarını, üçte birini diyor tasadduk et. Üçte ikisini hem kullan hem de kendinden sonra ne olsun? Çoluğuna çocuğuna kalsın, çoluğun çocuğun sana dua etsin. Ne diyor hadiste? Amel defteri kapanmayan kişilerden birisi de kendisine hayırla dua eden çocuğu salih bir evladı. Evladın senin salih dahi olmuş olsa milyonların olmuş bağım bahçen bir sürü Yatın katın olmuş ama hepsini dağıtmışsın çocuğu oklava gibi cizcibul bırakmışsın. E bu nasıl şey edecek? Hayırlı anacak seni içi yanar bunun. Rasulullah buna işaret ediyor. Evet biz ne zaman Rasulullah'ı dört dörtlük dinlersek, onun durduğu yerde durarsak, onun yürüdüğü yerde asabına gösterdiği şekilde uygularsak, o zaman necahterersin. Evet. Sakın saçıp savurma. Çünkü şeytanlar, çünkü savurganlar şeytanların kardeşleri olmuşlardır. İsraf ediyor, savunuyor. Allah için e, ne yapmıyor? Her yaptığını Allah için yapmıyor. Şimdi adam dedi, e ben Allah için verdim. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah için vereceksen diyor, işte birini ver. Allah içinin en güzel ne olduğunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hükme bağlıyor. Evet. Sen peygamberi dinlemezsen şeytanın kardeşi olursun. Evet. Şeytan ise Rabbına karşı pek nankördür. Sağ taraftan gelir, allem eder, eder. Seni Efendime söyleyeyim. Müttekilik yapıyorsun adı altında ayağının altını oyar. Sana iyi bir şey yaptın düşüncesini verir Kur'an'a sünnete muhalif davrandırır onun işi bizim ayağımızın altını kaydırmak evet eli sıkı olma bak ne yaptı Allah Azze ve Celle cömert olup da 5 kuruşa muhtaç duruma getirme kendini dedi bu şekilde ifrata düşme dedi. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olmak ki herkes tarafından ayıplanan kaybettiklerini hasret çeken bir hale düşmeyesin. Subhanallah. Çok insanlar var. Ne yaptılar? Kimisi hayırda harcadı, kimisi şerde harcadı. Ama ömrünün son deminde el elde baş başta kaldığında ne dedi? Ah, ah, Subhanallah. Keşke böyle davranmasaydım. Şu zamanımda, şu malım elimde olsaydı adam gibi ne yapardım? Hayat sürerdim. İşte ayeti kerime. Evet. Rabbimiz Celle ve Ala Araf suresi 31. ayette ise şöyle buyuruyor. Ey Adem'in evlatları! Her namaz vaktinde mescide giderken, Zahiri bakımdan süsünüz olan tertemiz güzel elbiselerinizi giyininiz yayın için fakat israf etmeyin Yemekte ve içmekte İsraf nedir? İşte eğer mideyi üçe ayırıp da üçte biri yemek için Üçte biri su için, üçte biri de nefes için ayırmamışsan bu israf Hadi aşma. O zaman ne yapacaksın? Getirin oradan neyi? Karbonatı. Getirin oradan neyi? Sodayı. Sonra gelin birazcık ne yapalım? Maraton yapalım ki işkembe erisin. Sübhanallah. Resulullah'ı dinleseydik işkembeler böyle hörgüç gibi olmayacaktı. Allah bizi affetsin. Söylemek çok kolay, uygulamak zor. Allah Azze ve Celle hem doğruyu konuşup hem de uygulayanlardan eylesin bizi. Evet. Zira Allah Celle şanuhu İsraf edenleri asla sevmez. İşte bu ayetler İsraf ile tefridin ne manalara geldiğini en güzel şekilde açıklamaktadır. Kardeşlerim, biz Müslümanız. Elhamdülillah. Eğer karşımıza gelen kelimeler ve kavramlar Kur'an ve sünnetin ayetleriyle içi doldurulursa atışımız isabetli olur. Ama biz eğer kavram ve kelimelerin içini kendimiz İslami şekilde dolduramazsak başka birileri gelir onu doldurur bize de dolma gibi yutturur biz bilemeyiz neyin ne manaya geldiğini o zaman bakın ayeti kerimeler ne yaptı ifratı da tefriti de bize bildirdi neden Allah Azze ve Celle'den öğrenmek varken ben gideyim de Allah Azze ve Celle ile uzaktan yakından alakası olmayan kişilerden öğrenmeye çalışayım bunu Evet kardeşler en kısa anlamda israf malı gerektiği gibi harcamamak bu ifrat hali. Cimrilik ise <gülüyor> yani gerektiği zaman gerektiği şeyleri gerektiğinden az harcamak da tefrit halidir. Bu ikisinin ortası ise mutedil ve dengeli olmak demektir. Evet, şimdi bu hususta İbn-i Mesud radıyallahu gelen bir rivayet var. Çok güzel ne yapıyor? Açıklıyor bizim durumumuzu. Zaten biz bir şeye giriştiğimizde ne yapmamız lazım? Ya ayetleri delil olarak getirmemiz lazım, ya Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan gelen sahih ve hasen rivayetleri Delil getirmemiz lazım Yahut da bu ikisinden Çıkan insanların arasında Yüzlerce binlerce Seneden beri Uygulana uygulana Uygulana doğruluğu Yüzde yüz sabit Olan meselelerden bahsetmemiz lazım Evet İbn-i Mesud anhu Şöyle anlatıyor bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize yere düz bir çizgi çizdi. Kum Resulullah aleyhissalatü vesselamın mescidi. Bugünkü gibi bir parmak bir karış tüyde efendime söyleyeyim halıda namaz kılmıyorlar. Kum, kumun üstünde namaz kılıyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da anlatacağı şeyleri yere çizerek anlatıyor. Düz bir çizgi çizdi. Bu dedi rüşt yoludur. Rüşt yoludur. Bunun sağından ve solundan birçok çizgiler çizdi. Doğru bir çizgi yanından sağ tarafından kısa çizgiler, sol tarafından kısa çizgiler. Bunlar da bir takım yollardır ki her birinde bir şeytan oturur bu yolların başında. Ve kendilerine çağırır. O şeytanlar kendilerine çağırır. Kardeşlerim şeytan illa racim dediğimiz şeytan demek değildir. Şeytan Arapçada bazen her kötülüğe çağıran ve her kötülük manasına da kullanılır. Özellikle ne diyoruz? Minel cinneti vannes. İnsan şeytanlarının ve cin şeytanlarının şerlerinden de ne yaparız? Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Eğer sadece bunu euzubillahimineşşeytanirracim dediğimiz şeytan olarak algılarsak bugün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek isabetli yolunu çeşitli meselelerle aklını kullanarak ya da İlmi şekilde yürüyoruz diyerek. Ne ilmi şekli? En ilmi konuşan neydi? Allah'ın Resulü'ydü. Onun gösterdiğiyle yetineceksin. Yani sen Allah'ın Resulü'nden, sahabe-i kiramdan, müçtehid imamlardan daha mı alimsin, allamesin ki? Onların söylemediği bir şey söylüyorsun bugün. Adamlar ne yapıyorlar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinin safiyetini bozuyorlar. Neyle? Kendi kafalarını kullanarak işte gözüküyor şeytan. Gözükür şeytan. Cin şeytanı, "Euzu şeytanı mineşşeytanirracim." dediğinde kaçıyor. Ama insan şeytanın yanına oturduğunda Euzu besmele çeksen fayda etmiyor. Fatiha okusan fayda etmiyor. sen fayda etmiyor. Ne diyeceksin? Euzubillahimineşşeytanirracim pabuçları alıp onun yanından sen kendin kaçacaksın. Kaçıramıyorsun o şeyi, haini. Ha. Evet. Kendilerine çağırır dedi ya. Ondan sonra da En'am suresi 151 ve 153. ayetleri okudu diyor. Resulullah aleyhisselam. Kim söylüyor bunu? Kim söylüyor? Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Evet. Evet. Şimdi Resulullah aleyhissalatu vesselamın okuduğu ayetler nelermiş? Ne manaya geliyormuş onu görelim. De ki Allah azze ve celle peygamber aleyhissalatu vesselama söylüyor. Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Demek ki en büyük haram neymiş? Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmakmış. Ama hiç kimse iki tane Allah var diyor mu bugün? Var mı öyle söyleyen embesil? Yok. Ama Allah Azze ve Celle'nin isimlerini, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını, Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini, Allah subhanahu ve taala'nın uluhiyetini, herhangi bir şekilde bununla alakalı mevzuları bazı insanlara verenler oluyor mu? İşte Allah Azze ve ortak koşmak böyle olur. Yoksa hiç kimse iki tane Allah var deyip ne yapmadı bugüne kadar çıkmadı. Ya Rab Ya Rab Estağfirullah. Evet devam ediyor ayeti kerime. Bana bir şey verebilir misiniz silecek bir şey? Ana babaya iyilik edin. Allah'a ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla da çocuklarınızı öldürmeyin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın devrinde kız çocuklarını doğduktan sonra öldürüyorlarmış. Neden? Savaşa gidemiyor, efendime söyleyeyim kavmi kabileyi koruyamıyor. Adeta hayvanların üzerindeki kene gibi, bit gibi bizim ne yapıyor? meselemizi, üstümüzü, kanımızı emiyor, emmeye devam ediyor. Bir faydası yok. Savaşa gitmiyor. Düşmanlarımızı yenmiyor. Ve üstelik onları savaşta esir alıyorlar, tecavüz de ediyorlar. Bu düşünceyle kız çocuklarını öldürüyorlardı. Allah Azze ve Celle kız çocuklarına, kadınlara Yaşamalarını murad etti. Muhammed aleyhisselama Kur'anı gönderdi. Sağ olun. Kur'an-ı Kerim'de de Nisa suresi var. Yani kadınlarla alakalı bir sure. Racul suresi yok. Rical suresi de yok. Yani erkeklerle alakalı Topyekün bu isimde bir ne yok. Sure-i Celile yok. Ama Nisa suresi var. Erkeklerle alakalı Kur'an-ı Kerim'in 600 sayfalık muhteviyatında serpiştirilmiş neler var? Ayetler var. O kadar değer veriyor ki Allah Subhanahu ve Teala kadınlara, kadın kullara onların yaşamalarını istiyor. Özel ayet ne yapmış? Göndermiş onlar için haklarına tecavüz ediliyor diye bizzat ana babası tarafından. E şimdi kimse ne yapmıyor? Fakirlik korkusuyla çocuğunu büyüdükten sonra, 3-5 yaşına geldikten sonra kesip öldürmüyor, kuyuya atmıyor. Ama başka bir şekilde öldürme durumu var. Adam ne yapıyor? Hamile kalıyor ve çocuğunu ne yapıyor? Daha dünyaya gelmeden öldürüyor. Kardeşler, bir kişi hamile kalmamak için çeşitli önlem alır. Onun çeşitli neleri var? Durumları var. Ama hamile kaldıktan sonra onu düşürmek, öldürmek, kürtajla aldırmak caiz değil. İkinci bir şekilde öldürmek var evladı. O da evladına İslam'ı zamanı geldiğinde öğretmemek, evladı kendi cismini evinde yetiştirdiği, beslediği halde kafirlerin eline bırakıp da onun yetiştirilmesini, onun öğretilmesini, onun eğitimini kafirlerin eline bırakıp da onu öldürmek, manevi şekilde öldürmek var. Maddi şekilde öldürmek haram olduğu gibi küfrevi durumlarla evladımızı yetiştirip onların manevi hayatlarını öldürmek de haram evet Allah Azze ve Celle Mustafa onu biraz yanaştır bir metre daha yanaştır neyse <gülüyor> Allah azze ve celle çocuklarınızı öldürmeyin diyor. Ne için öldürüyorlardı çocukları? Yemeğimize ortak oluyor diye. Bize bir fayda şimdi. Bize bir faydası olmuyor diye. Bak nedenini Allah celle şanihu hemen bildiriyor. Ta ki kullar hemen icabet etsinler Allah'ın emrine. Ne diyor? Sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Ne oluyor ki onu öldürüyorsun? Yani sen onu öldürmekle ondan arta kalan rızkı yarın yemeyeceksin. Yevmun cedid rızkun cedid. Yeni günde yeni rızık. Hiç kimse, hiç kimse dünün rızkını yemiyor. Bugünün rızkını yiyor. İsterse dünden kalmış nesneleri yesin. Bugün Allah Azze ve Celle ona ne yapıyor? İzid veriyor. <gülüyor> evet. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah Celle Şanuhu size bunları emrediyor. Allah buyuruyor Celle Şanuhu. Siz diyor Kur'an'ı neye düşünmüyorsunuz? Yani Kur'an'ı düşünmeme hususunda kalplerinizde kufullar mı var? Yani kilitli mi kalbiniz ki? Kur'an'ı daha iyi anlayıp daha iyi hayatınıza tatbik etmek için düşünmüyorsunuz. Akli melekelerinizi hayata tatbik etmiyorsunuz, kullanmıyorsunuz. Evet <gülüyor> Neydi? Bunlar Allah Azze ve Celle'nin bize haram kıldıklarıydı. Yetimin malına yaklaşmayın. Yalnız erginlik çağına erişinceye kadar onun malına en güzel bir biçimde yaklaşabilir ve uygun şekilde harcamalar yapabilirsiniz. Abim çok zengin. Öldü. Sadece evlat bıraktı. Karısı da ne yaptı? Çekti efendime söyleyeyim, kocaya gitti. Onun yavruları senin emanetine kaldı. Ne yapmayacaksın? Zulmetmeyeceksin o çocuğa. Onun malını işletirsin onun namına. Fakirsen, fakirsen e tabii onun malını işlettiğinden dolayı ne yaparsın? Maruf ve cihile yiyebilirsin israfa gitmeden ne zaman buluğa erdi hesaptan hendeseden ticaretten anlamaya başladı o zaman da ne yaparsın malını verirsin Allah'ın selameti üzerine olsun dersin evet He. şimdi Allah azze ve celle bizi öğretiyor bakın bir ayeti kerimede bir ayeti kerimede insanları ilgilendiren kaç mevzudan bahsediliyor Ölçü ve tartıyı tam ve adaletle yapın. Ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْم۪يزَانِ Allah Azze ve Celle semayı yükseltti. وَوَضَعَ الْم۪يزَانِ Gökyüzü ile yeryüzü arasına bir ölçü koydu. اَلَّا تَدْغَوْ فِي الْم۪يزَانِ Sakın sakın ölçüyü, teraziyi, hassas olan bu teraziyi bozmayın. Terazi sadece bizim pazarda patates ölçtüğümüz terazimi yoksa kuyumcudaki o ince milimikronları ölçen terazimi hem bunlar hem de Allah'ın koyduğu terazi. Allah'ın koyduğu terazi ne? Kur'an ve sünnet terazisi. Kur'an ve sünnetin dışına çıkmayın demek bu. Ama bunun yanında alışveriş yaparken de sahtekarlık yapmayın demek. Veylullil mutaffifin Allah buyuruyor. Yazıklar olsun ölçerken tartarken hile yapanlara, hafiflendirenlere. Alırken ağır ağır, satarken hafif hafif. Evet. <gülüyor> Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif ederek zulm etmeyiniz. Allah Azze ve Celle buyuruyor. Kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmeyiniz. Şahitlik ederken söz söylediğiniz zamanda da yakın, yakınınız dahi olsa adil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Bir ayeti kerime ne yapıyor? Bütün sosyal meselelere parmak basıyor. Riayet ettiğinde hiç kimsenin burnu kanamıyor. Herkes üzerine düşen vazifeyi yapıyor. İnsan gibi yaşıyorsun. Ama ayetten bir tek kelimeyi cımbızlayıp çıkarırsan orası gedik kalıyor. Ondan sonra orasını tamir etmeye çalışıyorsun. Ya sen kaç gramlık akla sahipsin ki Allah azze ve celle'nin iradesi karşısında onun iradesinin mislince bir şey getiriyorsun ondan eksilttiğin meselelerde. Evet. Öğüt alınıp öğüt alıp düşünesiniz diye Allah Subhanahu wa Teala size bunları emretmiştir. Yani boş boşuna Allah bunları ne yapmadı? Ortaya koymadı. Bu sefer Allah Celle Şanuhu Muhammed Aleyhisselam'ın o gün söylediği sözü bize ne yapıyor? Vahiy olarak hikaye ediyor. İşte benim üzerinde olup ve hidayette bulunduğum dost doğru yolum budur. Ona uyun. Kur'an ve sünnete uymayan hiçbir şeyi din olarak benimsemeyin. Adam bugün bir şeyler yapıyor her ne kadar diyor Kur'an'da olmasa dahi sünnette olmasa dahi diyor dine uygundur dine uygundur ee, hani <gülüyor> ölçü nerede senin elinde ölçün ne ki bunun dine uygun olup olmadığını getirdin bana ispat ettin <gülüyor> evet sizi onun yolundan ayıracak başka yollara bu yollarda Kur'an ve sünnette bildirilmeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiğine muhalif bid'at olarak din gibi ama dinin öğretilerinin dışında olan itikat ve amellere de uymayın. Resulullah aleyhisselam sadece bize abdesti, namazı, tahareti getirmedi. İlk önce <gülüyor> 13 sene Mekke-i Mükerreme'de nasıl Allah Subhanahu ve Teala'ya iman edeceğiz? İmanın şartları, durumları nelerdir? Bunları öğretti. 10 sene de 10 sene de Medine-i Münevvere'de ameli durumları bize ne yaptı? Dikte ettirdi. <gülüyor> evet. Onun azabından korunmanız için Allah Subhanahu ve Teala size işte böyle tavsiye etmiştir. Bunu ne yapabiliriz? İsteyenler Bukhari Rikak 4'te, Tirmizi Kıyame 22'de, İbn-i Mace Mukaddeme 1'de, Darimi Mukaddeme 23'te bu hadisleri ne yapabilir? Daha iyi bir şekilde tetkik etme yoluna gider. Daha güzel öğrensin, e, ilmi otursun diye. <gülüyor> Evet kardeşler, ifrat ve tefritin dini yıkmak olduğu, onun safiliğini bozup şeytanı en çok razı ve hoşnut eden davranışlardan olduğunu belirtmek için selef Salihin'den birisi şöyle demiştir. İbn-i Kayyım rahimahullah Meder-i ismi isimli kitabının ikinci cildinde 108. sayfada kayıtlı bu bilgi. Evet İmam İbn-i Kayyım Rahimahullah bu hususta şöyle söylüyor. Allah Subhanahu ve Taala ne emrettiyse bakın dikkat edin çok orijinal bir kelime. Allah Subhanahu ve Teala ne emrettiyse şeytan mutlaka iki şekilde ondan saptırmak ister. Ya tefrite ya da ifrata kaçarak saptırmanın yollarını gösterir. Hangisi galip gelirse gelsin aldırmaz. Bak ne yaptı? Sana geldi. İbadetlerde, taatlarda Allah'ım seni öyle takvalıklarla, öyle takvalıklarla kendine göre tabi. Resulullah'a göre değil Aleyhissalatu vesselam. Karşı karşıya getirdi ki sen bunu yaparak Allah'ı razı edeceksin. Düşüncesine kapıldın. Halbuki Resulullah Aleyhissalatu vesselam ne yaptı? Sana gösterdi en ince noktalarına kadar. Şimdi abdest alıyoruz. Suyun çok olduğu vakitte 3 defa yıkayabiliriz 4 defa olmaz Ama diyeceksin ki eh hocam elimde yağ var ben balıkçıyım Balığın pulu yapışmıştır Efendime söyleyeyim bilmem Havyarı şuraya sıkışmıştır bilmem nedir Kardeşim o zaman ne yaparsın Abdest almadan önce bakarsın pulunu zilini Temizlersin Balığın Elini tertemiz yaparsın Ondan sonra 3 defa Yıkadın mı azalarını Üç defa yıkayacak olan azalarını Bunda kifayet edersin <gülüyor> Bakarsın bir yere gittin pikniğe Orada su ne yok Fazla değil Orada da ancak çorbaya var Taharete var abdeste var içmeye var Onları baktın ayarladın mı İki defa yıkarsın Abdest azalarını iki defa da yıkamış Resulullah. Bakarsın ki su çok kıymetli, bir defa yıkarsın. Bakarsın ki su yok, teyemmüm edersin. Şöyle yapmazsın. Suyun kilosu 100 lira, bir kilosu alıp da ne yapmazsın? Bir kilo suya 100 lira verip de onun abdest almazsın. O bir kilo su yok hükmünde. Eğer sen tutar da, aa adam burada su satıyor, bir kilo suyu 100 liraya da vermiş olsa ben bu suyu alırım dersen ifrada geçmiş olursun. Çünkü o bir kilo suyu aldın, abdest aldın. Sabah namazında, öğle namazına yapacaksın, bir abdeste 40 vakit namaz kılınmıyor. Hani kılınmıyor derken adam 40 vakit tutabiliyorsa abdestini kılsın ama böyle baba yiğit nerede? neyin gene bir 100 lira. İkindi de bir 100 daha. akşamda bir 100 daha. Yatsı da bir. E kaç para oldu? 500. 500 lira. E sen bir ailede 5 kişisin. Öyle bir yere gittin de 5 kere 5, 25, 2500 lira bir günde verecek baba yiğit var mı suya? Abdest almak için yok. Demek ki yok hükmünde. Dayanım edersin. Eğer bu 2500 lirayı suya verdirse şeytan bunu sana bak ne yaptı sağ taraftan geldi müttaki olarak seni ee, pastelledi pustelledi, göstermeye çalıştı. Kandırdı seni. Hak yoldan, sünnetten, ruhsatlardan ayırdı. Şeytan dört köşe oldu. Sen de cebindeki efendime söyleyeyim paradan oldun takvalık yaptığını sandım. Evet, Allah İbn-i e ve İbn-i Kayyim gibi rahimahumullah selefi akideyi bayrak yapıp taşıyanla bize kadar taşıyanlara merhamet etsin onların getirdiği akide ve amelle de çünkü onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bunu aldılar sahabe-i kiramdan gördüler tabi'inden tabi'in ulemasından aldılar müştehit imamlarımızdan aldılar o bize kadar getirdi kim bugün bu akideye sahip çıkar bu amele sahip çıkar bununla amel eder itikat tutarsa ona da Allah merhamet etsin evet kardeşlerim her ne şekilde olursa olsun ifrat ve tefritle hayat sürmek dinde bidatlarla amel etmeyi doğurur ayrıldın mı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan muhakkak ya sağ taraftan ya sol taraftan ne yapacaksın? bidatlara dalacaksın. Bunun neyi yok? Alternatifi yok. Bunun sonucu ise felakettir. İmam-ı Begavi Rahimahullah Sünnesinde Süfyan-ı Sevri'nin Rahimahullah bidat değerlendirilmesini şu şekilde kayda geçirmiştir. <gülüyor> evet, bidat, şeytanın nezdinde yani yanında her türlü günahtan daha sevimlidir. İster büyük günah, ister küçük günah. Bunlardan daha sevimli bidat. Kimin yanında? Şeytanın yanında. Nedenmiş? Çünkü günahtan dolayı tevbe edilmesi akla gelir de bidatten yani ibadet telakki edildiği için o davranış ibadet telakki edildiği için tevbe edilmesi akla gelmez. Adam ne der? Ben Allah'a itaat ediyorum, Allah'a isyan etmiyorum ki. Şimdi bir kimse günah işlese, haram işlese ne yapar? Birisi ona ikaz eder. Der ki kardeşim sen içki içiyorsun. Bir ay içiyorsun. Bilmem efendime söyleyeyim neyse o işte içecek kafayı e, dumanlayanlardan bir şey adam içmiş olsa gelse bir Müslüman söylese de ki bu günah bu haram. Adam ne yapar? E günah mı olurmuş ya der eğer bilmiyorsa. Hemen açar Kur'an-ı Kerim'i اِنَّمَ الْخَمْرُوا Meysir, ayeti kerimesini gösterir. Adam ne yapar? Ben Müslümanım elhamdülü. Ben bunu bilmiyorum ama duydum şimdi. Günahından haramından ne yapar? Tevbe eder. Ama bugün kendisini müttaki sanan birisi dinde olmayan Allah'ın göstermediği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tecviz etmediği, cevaz vermediği bir olayı işler kendi kendine. Bunu da Allah Azze ve Celle'ye yakınlık olarak kabul eder. Kardeşim bu bidat. Bundan sen hayır umma. Çünkü senin yaptığın hayır değil. Hayır ney? Ne? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğrettiğiyle yetinmek. Çünkü onlar ashabına öğrettiği şeylerle yetinmişler, iktifa etmişler. Onlara yeten sana da yetsi dediğinde Kardeşim onlar kim biz kim? Şimdi ibadetlerde ölçü dersi diye de bir dersiniz var gelecek inşallah. Orada bu daha iyi ne yapılacak? Detaylı anlatılacak. İşte şeytan geldi bak ne dedi? Onlar kim biz kim? Subhanallah. Onlar kim biz kim derken subhanallah subhanallah subhanallah. Deyip zikretmeyi ne yapıyorsun? Binlerce kez tekrarlamayı hoş görüyorsun. Neden o zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam yatsı namazını kıldıracağı vakit istah alacak, aklına bir şey geliyor, diyor ki siz bekleyin. Hemen eve gidiyor, beş dakika sonra geliyor ne oldu diyorlar ya Rasulallah? evde diyor yedi diyor dirhem diyor para vardı o diyor aklıma geldi namazda diyor beni diyor alıkoymasın diye tasadduk ettim diyor geldim rahatladım yahu eğer Resulullah nerede, biz nerede diyeceksek bunu kendine numune al, evdekinleri beş kuruş kalmayıncaya kadar dağıt bakalım Resulullah gibi. Subhanallah, Subhanallah demek ucuz bir şey. Dilin çıkarı verdiği bir şey. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize yüz defadan fazla bir şeyi emretmedi. En fazla zikri yüz defa emretti. Ha sen... Sabah ve akşam zikirlerinde yüz defayı yerine getirirsin. Ondan sonra "Üzkurullah zikran kesira" ayeti gelmesinin gereği. Allah azze ve celle'yi zikretmek istersin. Senin elini bırakır, ayağını öperim. Ama nasıl yaparsan. Yürürken, iş yaparken, ıslık öptüreceğine, şarkı söyleyeceğine "Subhanallah ve bihamdihi, estağfirullah, estağfirullah, estağfurullah, la ilahe illallah vahdehu la, şerike, la ala şeyin kadir." Subhân kıdûsün Rabbü'l-melâikete diye Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın gösterdiği zikirleri yaparsın ama saymadan, numaratör kullanmadan. Adam ne yapıyor? Elinde tesbih, Tespihimiz de yok ya. Gitmiş pazar yerine. Vallahi aynen böyle. <gülüyor> Bu şekilde tesbih çekiyor. Kimi kandırıyorsun? Resulullah böyle yapmış mı? Sahabesi böyle yapmış mı? İmamlarımız yapmış mı? da insanlar görsün diye. Ne yapacak? En az beş bin defa çekecek. İyi. Tabi <gülüyor> Resulullah aleyhissalatü selam dahi bunlar müttakiler. Sahabe-i kiramdan da müttakiler. İmamlarımızdan rahimahumullah daha çok takvalar. La havle ve la kuvvete illa billah. Bak şeytan bizi nasıl maskara yapıyor. Bizim dinimiz kolaylık dini. Ha bizim dinimiz kolaylık dini derken nasıl olsa kırık olan kolun üstüne mesh ediliyor deyip de kadının birisi çıkarsa benim parmağım o jeli onun üstüne de mes'edi vereyim derse bu ne olmaz? Kolaylık dininin haricine çıkmış olur. Bu da tefrit olmuş olur işte. Kolaylık dini nasıl? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği gibi giymiş olduğun, kendi memleketinde giymiş olduğun herhangi bir çorabın üstüne ne yaparsın mes edersin edebilirsin. Kadınlar ne yaparlar örtülerinin üzerinden mes edip abdest alırlar eğer dışarıda abdest alma durumu varsa Bunlar kolaylık bunlar var Sünnete paralellik arz eden durumlar ama ojenin üzerine mes olur nasıl olsa ötekine oluyor Buna da olsun der de bu şekilde abdest alırsa bu abdest abdest olmaz cenabet olarak abdestsiz olarak namaz kılmış olur böyle yapan ne kadar oldu bir saat mi oldu evet arkadaşlarım burada iktifa edelim ondan sonra daha ne yaparız bir dahaki haftada Allah bizi öldürmezse canımızı almazsa devam ederiz Allah subhane ve teala Emrettikleriyle, nehyettikleriyle amel eden kullarından eylesin. Akidesinde, amelinde ve hayatında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun güzide ashabının yaptığı gibi yapmayı Allah Azze ve Celle bize sevdirsin, kolaylaştırsın ve yazsın. Bu sallallahu على نبينا sellem, muhammed ve aleyhi ve sellem ve onun aleyhisselamın aleyhisselamın aleyhisselamın aleyhisselamın aleyhisselamın aleyhisselamın aleyhisselamın aleyhisselamın aleyhisselamın